Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, jeofizik mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, olası bir İstanbul depremi senaryolarına ilişkin olarak yaptığımız detaylı çalışmaların neticesinde Marmara'da büyük bir depremin olacağı tespitine vardık. Bunun da yaklaşık minimum 7.2 büyüklüğünde olmasını bekliyoruz, dedi Hakan Çelik'in CNN Türk'te sunduğu hafta sonu programında konuşan Profesör Naci Görür, Olası depremin ne zaman gerçekleşebileceğine dair de 1999'daki 7.4'lük Gölcük depreminden sonra 30 yıl içinde gerçekleşebileceğini öngörüyoruz. 5 ila 10 sene ileriye ya da geriye kayabilir depremin yıkımı Gölcük depreminden daha yıkıcı olabilir diye konuştu Nacih Görür. Rusya ile Türkiye ilişkilerinin normale dönmesiyle Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı Türk akımı projesi Yeniden hız kazandı. Rusya ve Türkiye kanadından projenin aşamaları hakkında birçok açıklama yapıldı. Son açıklama Rusya'dan geldi. Önümüzdeki günlerde imzalar atılacak deniliyordu. Rusya Enerji Bakanlığı'ndaki kaynaklardan Rus haber ajansı RIA Novosti'ye yapılan açıklamalarda Türk meslektaşlarımızdan yanıt bekliyoruz. Bir kez daha görüşmemiz gerek. Önümüzdeki günlerde gerekli izinleri imzalamaları bekliyoruz. Boru hattının inşaatına ilişkin hükümetler arası sözleşmenin imzalanacağı tarih belli değil. Türkiye tarafından yanıt bekliyoruz, yanıt alır almaz tarihi belirleyeceğiz denildi. Petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji endüstrisine yönelik danışmanlık hizmeti veren Uluslararası Enerji Şirketi DNV GL'in Petrol ve Doğalgaz iş Geliştirme Müdürü Tobias Rosenbaum ise teknik olarak Türk akımı doğalgaz boru hattının çok yerinde bir proje olduğunu belirtmiş. Şüphe yok ki Türkiye Avrupa için önemli bir doğalgaz merkezi olacak. Buna Sivirya gazını da dahil edebiliriz. Bu doğalgaz da Türk akımı üzerinden taşınabilir Türkiye yeteri kadar büyük bir doğal gaz ağına sahip Taşta deneyimli bir oyuncu. Tüm bu yeni gaz akışı için gerekli çalışmalar yapılacaktır değerlendirmesinde bulunmuş Rosenbaum. Türkiye'nin Avrupa'nın enerjisi için önemli bir ülke olduğuna değinmiş. Diyor ki teknik olarak Türk akımı projesi çok olgun ve mantıklı. Coğrafi konumundan dolayı Türkiye hem Rusya'dan hem de Hazar Denizi'nden doğal gaz alabilir. Bunun yanı sıra çok üzerinde durulmasa da Karadeniz'deki rezervler söz konusu. Bunların hepsi bir araya gelince Türkiye'nin güvenlik açısından müşterileri için tatmin edici bir durumda olduğunu söyleyebiliriz diye iddia etmiş. Türk Akımı Projesi'nin önerisi Türkiye'ye yaptığı bir devlet ziyareti sırasında 1 Aralık 2014 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılmıştı. Daha önceden yapılması planlanan Güney Akımı Projesi'nin yerini alacak olan Türk Akımı'nın Gazprom'a göre henüz resmi bir adı yok. Fosil yakıtlara yönelik bu yatırımların yakın zamanda atıl kalacağını söyleyebiliriz. Atıl kalmasının nedeni de ya iklim değişikliğine bağlı büyük felaket veya bu felaketten kurtulmak için fosil yakıtların kullanılmasının durdurulması olacak. Her iki halde de bu tip doğalgaz, boru hatları, petrol, boru hatları hepsi bütün bu yatırımlar atıl kalacaklar. Politikacıların kısa erimli çıkarları için bütün yaşayan insanların ya hayatını tehlikeye attıklarının ya da halkın paralarını bu tip projelerle çarçur ettiklerinin artık farkına varması gerekiyor. Aynı zamanda doğru yönde de adımlar var. Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy Köyü Sulama Kooperatifi tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı yani BAKA desteğiyle Güneş Enerjisi Santrali kuruldu. Üretilecek enerjinin şehir şebekesine satılacağı santral sayesinde kooperatif üyelerine gelir de sağlanacak. BAKA tarafından desteklenen 2015 yılı yenilenebilir enerji mali destek programı kapsamında başlanan Güneş Enerjisi Santrali Burdur Antalya Karayolu kenarında 6 dönüm arazi üzerine kurulmuş. Proje alanını gezerek incelemelerde bulunan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Kuzköy Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Arıdaş ve Güneş Enerjisi uygulama alanına yapan firma yetkililerinden bilgiler almış. Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Arıdaş şöyle diyor, 1 milyon 475 bin lira maliyeti olan projenin, 489 bin lirası BAKA tarafından karşılandı. Projenin kooperatifler bazında bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. 10 yıl süreyle üretilen elektriği CLK Akdeniz'e satacaklarını söylemiş Başkan Arıdaş ve şöyle devam ediyor. Köy halkının gelir seviyesini arttırmak, istihdam sağlamak amacıyla bu tesisi kurduk. Tesisi yapan firmanın genel müdürü Ergün Özmense diyor ki, ''350 kW güneş enerjisi santrali 1365 panel ve 6 dönümlük arazide elektrik üretiyor.'' Üretilen elektrik kooperatife aylık 20 bin lira gelir sağlayacak. Kooperatifin 300 üyesi var. Onlar için iyi bir gelir olacak diye konuştu. Özmen tesisin ömrünün en az 30 yıl olduğunu da kaydetti. Kötü bir haberse İran ve Rusya'dan. İran Devlet Televizyonu Rusya'nın işbirliğiyle İran'ın ikinci nükleer enerji santralini yapacağını duyurdu. Rusya'nın desteğiyle yapılacak ikinci nükleer enerji santrali inşaatına 2018 yılında başlanacakmış. Santralin 10 yıl içinde aktif ve 10 milyar dolara mal olacağı iddia edildi ama nükleer santrallerden biliyoruz ki bunların hepsi büyüyor süreç içerisinde. İran'ın Rusya işbirliğinde kurulan ilk bu şehir nükleer santrali 2001 yılında elektrik üretmeye başlamıştı. 2015 yılında İran p 51 devletleriyle nükleer stoklarını sınırlama ile ilgili bir anlaşma imza atmış ve ülkeye uygulanan nükleere dair uluslararası yaptırımlar böylelikle kaldırılmıştı. Nükleerden, petrolden, fosil yakıtlardan uzak, güneşle aydınlanmış bir gelecek dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan resünan Uygar Öz esmi.